İyi pazarlar değerli izleyenler Hoş geldiniz İnsan İnsana programına Bu program bir farkına varış Programı Neden bu kadarı soru farkına varış Çünkü insan farkında Olduğu kadar yaşıyor Farkında olduğunuz kadar Zenginsiniz ve biz Yaşamın değişik yönlerinde Bir farkına varış yolculuğunu Birlikte yapmak istiyoruz Bu programı Değerli Palat doğruyla birlikte oluşturuyoruz, konuşuyoruz, sohbetimiz oluyor ve ben şimdi Palat'a Merhaba Palat diyorum. Merhabalar hocam. Bugünkü konumuz ne? Hocam bugün arkadaşlık konuşalım dedik. Yani e, yaşamın çok önemli müesseselerinden bir tanesi. Biz bugüne kadar programımızda ana babalıktan bahsettik, evlat olmaktan bahsettik, karı koca olmaktan bahsettik, vatandaş olmaktan bahsettik, bir sürü konudan bahsettik ama. Şu arkadaşlık konusunu konuşmaya fırsat olmamıştı. Ben çok önemli konulardan bir tanesi olarak görüyorum bunu. Ayrıca yaşamımızda o kadar önemli bir yeri var ki terim olarak, kavram olarak biz hayatımızı paylaştığımız eşimize hayat arkadaşımız diyoruz. Evet. Doğru. Yani arkadaşlık bir şekilde bizim yaşantımızın içerisinde ben var. Ben de sana televizyon arkadaşım diyorum. <gülüyor> <gülüyor> evet. Sağ olasınız hocam. Evet. Şimdi bu çerçevede bakıldığı zaman arkadaşlık gerçekten çok önemli bir konu. Ben mesela kendi çocukluğuma dönüyorum. Dedemle bir anım var onu paylaşmak istiyorum. Hmm. Evet. Dedem arada sırada bana şey sorardı arkadaşın var mı diye sorardı yani bir araya geldiğimiz zamanlarda ben de söylerdim işte arkadaşım var falan diye ve bana şey söylerdi yani arkadaşın olsun mutlaka bir iki tane iyi arkadaşın olsun o kadarı bile yeter derdi. Şimdi yani. orada bir bilgelik var besbellik yani 60-65 yaşında bir adam bunu bocu bocu söylemez evet. yılların birikimiyle var olan bir düşünceyle söyler ki aileye çok önem veren bir adamın bununla beraber aile dışında bir merkezle ilişkiden bahsediyor evet. ee, ben merak ediyorum siz ne düşünüyorsunuz bu konuyla ilgili yani arkadaş evet. ne işe yarıyor niye deden böyle bir şey söylüyor bana <gülüyor> arkadaş gerçekten son derece önemli bir konu ve <gülüyor> masum bir konu gibi gözüküyor ama aslında ee, çok dikkat edilmesi gereken Aha. tehlikeli bir alana da girmiş oluyoruz esasında. Aa. Yani duyarlı <gülüyor> olmak gerekir. Ee, ve hakikaten e, arkadaş konusu çok boyutlu. E, yaşam kadar çok boyutlu ve yaşamın çok evlen vitaminlerinden birisi Aha. diye düşünüyorum. böyle Arkadaş vitamini diye bir vitamin <gülüyor> e, koymak gerekir diye düşünüyorum. Efendim, esas itibariyle biz ...psikolojik olarak var olabilmemiz için belirli bir tanıklara ihtiyacımız var. Evet. Ve bu tanıkların içerisinde özel bir yer tutuyor hı hı. arkadaşlık. Yani çocuk doğduğu zaman var olup olmadığının dahi farkında değil. İşte benim torunum var şimdi altı haftalık. Evet. Babasının gözüne bakışı var böyle. Nasıl gözünü yakalıyor? Annesinin gözüne bakıyor. Kim alırsa böyle bakıyor... Yani o bakışlar içerisinde varoluşunu keşfettiğini evet. görebiliyorum hakikaten. Ve bu yolculuk, ailede başlayan yolculuk çocuklukta devam ediyor. Yavaş yavaş ergenliğe doğru falan geliyor ve... ...burada her bir aşamada arkadaşlık bilinçli veya bilinçsiz olarak bizde... ...bir ihtiyaç olarak kendisini gösteriyor. Yani hakikaten sağlıklı bir şekilde var olabilmenin bir parçası... O kadar önemli. O nedenle ben kutluyorum seni. Bugün arkadaşlığı konuşalım. Hı hı. Değişik boyutlarını ele alalım. Her şeyden önce şunu söylememiz lazım. Yaşamın önemli bir parçası. Ve bu konuya dikkatle yaklaşalım. Sadece duygusal yönden değil, felsefi yönden, bilimsel yönden, akıl yönünden. Ki o yönünde... Dedenin de söylediği çok doğru. Çok sayıda olması önemli değil dedi değil Aha, mi? Çok, aynen öyle. Az sayıda olsun ama, ama sağlam olsun. Sağlam olsun. olsun. Ve çok önemli bir mesajdı bu aslında. Aha. Evet. Ya Ben katılıyorum. Özellikle ya yani kendi ergenlik dönemi falan düşündüğüm zaman arkadaş dünyanın en önemli şeyiymiş gibi geliyor. ve En çok arkadaş sahibi olduğum dönemler ergenlik dönemi ve arkasından gelen işte o üniversite öğrenciliği yılları falan. Şimdi e, özellikle o dönemde çok çok çok çok önemli arkadaş. Yani ben bakıyorum ailenin bile önüne geçiyor. Evet. E, neden böyle bir şey oluyor hocam? Yani bir ergen evet. niye arkadaşa bu kadar çok şimdi, ihtiyaç duyar? Şimdi e, Palatçığım şimdi yolculuğumuzu düşünecek olursan Aha. eğer ilk doğduk anne kucağına ihtiyacımız var. Baba kucağına ihtiyacımız var ve o kadar eminiz ki sevildiğimizden. Aha. ...herkes bizi seviyor... ...şudur budur ve onların... ...gözünde övülmek istiyoruz. Yavaş yavaş yavaş yavaş büyüdükçe... ...bakıyoruz ki ulan... ...bu kafes gibi bir şey. <gülüyor> Dünya çok geniş... ...ve ben kendi ayaklarım üzerinde... ...ben olarak durmak istiyorum. Tabii. Ama tanığa ihtiyacımız var. Aynen. Bunu sen tek başına yapamazsın. Ve bakıyorsun... ...senin gibi hazır olanlar var. Abi ben de ayağımın üzerinde durmak istiyorum diyor. Ben de, ben de, ben de. Ve... Diyorsunuz ki biz birbirimizden güç alalım. Bir de şöyle bir şey olabilir mi hocam? Yani ya biz burada bir birikim oluşturduk. Kendimizi yaptığımızı düşünüyoruz. Yani bir şey inşa ettik. Dur bir bakalım hakikaten öyle mi diye dış dünyada bunu bir deneyelim noktasında da arkadaş önemli değil mi? Şimdi kesinlikle ve e, bunu deneyebilmek için bir güç birliğine ihtiyaç Aha. var. Bir de sürekli küçük görülmüş, önemsenmemiş, akıl verilmeye çalışılan Aha. birisiyim ben çocuk olarak. İstiyorum ki ya beni birisi ciddi alsın dinlesin evet, ya. Evet. Şöyle sussun, sussun, gözüyle, <gülüyor> kulağıyla dinlesin, varoluşuyla dinlesin. <gülüyor> i̇şte bunu arkadaş yapıyor. Yapıyor. Çok önemli. Şunu da yapıyor hocam arkadaş, gaz da veriyor. Evet. Yani. O kadar şey ha, diyor, ha, diyor, ha, ha diyor. Tam öyle ben de öyle yaptım diyor, şunu yaptım diyor, bunu yaptım diyor. Ve ergenlik dönemi arkadaşlığı böyle biraz karşılıklı gaz verme içerisinde geçiyormuş gibi geliyor bana. Evet. Yani aynı dertleri paylaşan, aynı durumları paylaşan insanların e, birlikte yaşamaları, o anı birlikte paylaşmaları gibi geliyor bana ve bunun da önemli olduğunu söylüyorum. Mesela şey de düşün, söylenir. E, bana arkadaşını söyle, senin kim olduğunu söyleyeyim denir. Evet. Tabii. E... Sanki benzerlik çok belirleyiciymiş gibi bir durum var. Evet. Ve ana baba hakikaten eğer çocuğun arkadaşının onun hayatındaki gücünü keşfetmemişse Aha. önemli hatalar yapabilirler. Yani şöyle yapar. Kimle konuşuyorsun sen bir daha konuşmayacaksın. Gitmeyeceksin. Onunla konuşmayacaksın. O Onlarla görüşmeyeceksin falan filan. Aslında yaptığını biliyor musun? Çocuk şunu diyor. Bir daha söylersin. Aynen. Ve yavaş yavaş anasından babasından kopmaya başlıyor. Hı -hı. Gizlemeye başlıyor. Hı -hı. O arkadaşlıklar devam ediyor. Ama saklıyor. Onun için... Ananın babanın bu konuda bir akıllanması lazım. Evet. Ee, arkadaşlıklar konusunda onunla sohbet içerisinde iyi arkadaş ne, kötü arkadaş ne, ne olabilir evet. konusu. Mesela dedenin yaptığı bir sohbetti aslında. Evet. Hakikaten öyle. Ve ne olup ne bittiği konusunda bir izlenim alarak ana baba ama küçümsemeyecek. Katiyen çocuğun arkadaşlarını küçümsemeyeceksin. Yargılamayacaksın. Fakat... Mutlaka sohbet içerisinde takip edeceksin o arkadaşlıkları. Şimdi siz çok özel bir şey söylüyorsunuz. Ben tam onu sormak üzereydim. Yani kötü arkadaş diye bir şey var mı noktasında sizin söylediğinizden anladığım benim. Yani vardır yoktur onlar ayrı konu ama siz çocuğunuzla ilişki içerisinde kalın, iletişim içerisinde kalın. Hayatında ne olup ne bittiğini takip edin. Ve eğer takip etmek istiyorsanız bunu yapabilmenin yolu da yargılamamaktan geçiyor diyorsunuz. Evet. Eğer arkadaşına karışırsan onunla görüşmeyeceksin, bununla bilmem ne yapmayacaksın, şunu etmeyeceksin, bunu etmeyeceksin dersen diyorsunuz çocuk ilişkiyi koparır. O zaman ne istiyorsa onu yapar, seninle de paylaşmaz diyorsunuz. Evet. Şimdi e, her e, davranışın arkasında bir seçim mekanizması Hı -hı. var ve her seçimin arkasında da bilinçli ya da bilinçsiz bir değer yatıyor. Hı hı. İşte o değerleri iyi takip etmek lazım. Şimdi e, bazı arkadaşlar öyle bir bilinç getirirler ki çocuk daha sorumlu olmayı öğrenmeye başlar. Evet. Bazı arkadaşlar öyle bir bilinç getirirler ki çocuk sorumsuz olmayı öğrenmeye hı hı. başlar. Şimdi ben böyle bir şey keşfettiğim zaman ben şunu düşünürüm. Bir gün öyle bir sohbet oluşturayım ki. ...ve onunla öyle bir yerlere gideyim ki... ...sorumsuz yaşayanların başına neler geldiğini kendisi görsün... ...ben Hı -hı. söylemeyeyim. Hı -hı. Ee, ve e, kendi arkadaşlarımdan sorumlu yaşayanlar oldu... ...sorumsuz yaşayanlar oldu. Onunla öyle bir sohbet oluşturayım ki... ...bu sorumluluk hadisi... ...o bakımdan benim çocuğum... ...arkadaşının sorumlu mu sorumsuz mu olduğu konusunda... ...bir bilince yol almaya başlasın. Hı -hı. Bu onun vereceği bir karar ama... ...ben bir zemin hazırlamaya başlıyorum... Hı -hı. Böylelikle arkadaşların paylaşmış oldukları temel değerlerle ilgili o sohbet bana çok önemli geliyor. Ve kötü arkadaş demek ne oluyor? Aslında esas itibariyle yanlış değerler dediğin değerleri yaşatmaya başlıyor seçimlerinde. Yalan söyleme, sadece kendisini düşünme, başkasını hesaba almama... Zamanın değerini bilmeme, sevginin değerini bilmeme, güveni kaybetme gibi durumlarda. Çünkü şimdi şu anı düşünüyor, zevkine diyor, başka bir şey düşündüğü yok. O zaman uzun vadede ne olduğu konusunda benim bir şeyler başa getirmem lazım, konuşmam lazım ve arkadaşlık içerisinde nefis bir öğrenme potansiyeli tam var. onu söylemek üzereydim hocam yani bu, bu aslında öğrenme için çok iyi bir ortam şimdi siz söylediğiniz zaman onu düşünüyorum ee, benim bu özellikleri taşıyan arkadaşlarım mutlaka olmuştur yani e, benim değerlerimi birebir paylaşmayan hoş gerçi o gün ben de değerlerimin ne olduğunu farkında değilim yani o kadar küçüksünüz ki ergenlik dönemi evet. içerisinde evet. siz de bir arayışın içerisindesiniz ve evet. O güne kadar ki bütün deneyiminiz kendi aile çemberinizde olduğundan ya başka türlüsünde olabileceğinin farkında değilsiniz. Evet. Bence orası çok iyi bir öğrenme ortamı bu anlamda. Yani yalan söyleyen birini görmek, birinin işte ne bileyim bir başkasına zarar vermekten hoşlanıyor olduğunu görmek, birinin sizden farklı bir tavır içerisinde olduğunu görmek iyi geliyor. Ya diyorsun demek ki böyle de bir gerçeklik var ve o zaman birden fazla seçenek olduğunu da anlıyorsunuz. Şimdi... O gün bu davranışlarını sergileyen ve o gün arkadaşım gibi olan insanların hiçbirisi bugün benim hayatımda yok. Evet. Hiç birisi bugün hayatımda yok. Yani e, gönül istiyor. Ya işte öyle de bir şey vardı diyorsunuz. Fakat bugün yoklar ve anlıyorum ki zaten biz ortak bir değeri paylaşmamışız. Evet. Bir zamanı birlikte yaşamışız gibi bir durum var. Evet. Ve o zaman gelmiş, geçmiş. Ha. Tersi olabilir miydi yani? Evet ben ailemle iyi bir ilişki sahibi olmasaydım o değerleri inadına tercih edebilirdim. Evet edebilirdim. Edebilirdim tabii ki edebilirdim. Evet. Yani Çünkü bir arkadaş ilişkisini düşündüğünüz zaman bir kere arkadaş ilişkisi gönlünüzü okuyor. Her şeyden önce eğrisiyle doğrusuyla o suyla bu suyla sizi dinliyor. Üstelik de aynı fikirde davranıyor. Zaten aynı fikirde o kadar hormonu hepimize verin. Hepimiz 3 aşağı 5 yukarı aynı şeyi yaparız. İkincisi içinizi dökebilecek bir durum var. Hiç tavsiye vermeden. Herkes aynı şekilde kayıp. Evet. hiç kimsenin hiçbir şeyden haberi yok evet. siz anlatıyorsunuz o dinliyor o anlatıyor siz dinliyorsunuz tamamen bir keşfetme ortamı yanlış yanlış işte keşfediyoruz evet. kendinizi paylaşabileceğiniz bir ortam var kabul görüyorsunuz evet. ve sizin teriminizde çok ciddi bir tanıklık durumu var tabi böyle olunca yani dünyanın en saçma sapan hikayesini de anlatsanız bunu heyecan içerisinde dinleyip gaza gelen birisi var karşınızda evet. arkadaşlık gönlün gıdası gibi böyle bakıldığı zaman hele He ergenlik döneminde niteliği çok önemli değil varlığı yeterli ve o yüzden maksimum sayıda mümkün olduğunca çok arkadaş. Evet ve e, ondan dolayı ana babanın aile ortamının çocuğun arkadaşını budamak değil Aha. gözlemleyerek ve aile ana baba kendi tanıklığı içerisinde neyse yaşatmak istediği temel değerler Aha. onu canlı tutmaya böyle bilinçlenmiş odaklanmış tanıklıklar yapma. E, mesela diyelim oğlum kızım görüyorum ...şu bu falan filan ama hakikaten sen... ...güven duyulacak arkadaşlar Hı -hı. seçiyorsun. Bunu çok çok önemsiyorum. Ee, kutlarım. Ee, bu önemli bir şey. Böylelikle bir güven değerini... ...yapmaya başlıyorsun. Ee, içinizi paylaşabiliyorsunuz. Ne kadar güzel bir şey. Birbirimize güveniyorsunuz. Aha. Durumu. Ee, böylelikle... ...bu... ...var olan potansiyeli evet. sen yani bir tarla var onun içerisinde daha geçecekler yetişmesi lazım. O çiçekler çerçevesinde. O çiçekleri dikmeye başlıyorsun ama hı hı. o tarla çok önemli. İşte arkadaşlık böyle bir bahçe ki çocuk o bahçesinde çiçekler yetiştirecek ve sen onun bahçevanına yardım edeceksin. Aynen öyle hocam ve ya ben şey düşünüyorum ana babanın oradaki işinin Kirlenmeye engel olmak veyahut da kirlenmeyi gözetlemek noktasında olduğunu düşünüyorum. Yani engel olmak belki doğru terim değil. Gözetleyen noktasında olmak ve hakikaten müdahale gerektiğine inanırsa çiçeği besleyerek müdahale etmek gerektiğini düşünüyorum. İnanıyoruz. Evet. Değerli izleyenler kısa bir aradan sonra sohbetimize devam edeceğiz. Evet arkadaşlık çok önemli ve biz bu arkadaşlık konusunun irdelemesini yapıyoruz. Yaşamda değişik yönlerde kendisini nasıl gösteriyor bunu alıyoruz. Ergenlikte hemen hemen bayağı Durum işe... belli hocam ergenlikte evet. ne olduğu ne bittiği belli. Orası zaten insanın antrenman sahası. Fakat konuşmak istediğim bir şey var bu sadece ergenlik için değil sanki sonrası için de geçerli gibi geliyor. Ee, insanlar arkadaşlarıyla küsüyorlar hocam. Bir daha becesine küsüyorlar. Yani çok dramatik oluyor bazen arkadaşlıkların evet. hali. Özellikle o ergenlik döneminde öyle sonrasında da devam ediyor. Evet. Bu, bu niye oluyor hocam? Yani nerede bir problem çıkıyor? İnsanlar hakikaten arkadaşlarıyla çok kötü bir noktaya gelebiliyorlar. Gelebiliyorlar. Haklısın ve da değil. Sık sık oluyor. Sık sık tabii. Evet. Ee, Polat şimdi biliyorsun İnsanın iki doğası var. Bir tanesi benim yüz dediğim hı hı. sosyal hı hı. insan. Ee, burada roller var. Şimdi arkadaşlığı rol olarak kabul ettiğin zaman hı hı. o bir kalıp oluyor. Arkadaşlıktan beklentilerin ne, neler, e, ne gibi e, e, normları var, kuralları var, şu veya bu şekilde. Bir de bizim benim can dediğim iç dünyamız evet. var. Bu iç dünya içerisinde can e, evrensel insan olmayla ilgili. Hı hı. Şimdi, e, böylelikle ben senden can arkadaşlığı beklerken ve senin can olarak e, benimle ilişki kuracağını düşünüp o şekilde devam ederken birdenbire farkına varırsam ki, ya sen yüz ilişkisi kurmuşsun, sadece çıkarını düşünmüşsün. Bu çok kıran bir şey. Değil mi? Şimdi, arkadaşlık onun için dedim ki tehlikeli bir alan aslında önemli bir alan onun için kimi arkadaş seçeceğin konusunda bilinçlendikçe dikkat etmek lazım zaman vermek lazım o bakımdan deden çok çok önemli bir şey söylemiş şimdi ben seni mahremiyetime alıyorum yani mahremiyetime yani akıllı insan der ki bak bir dakika beni mahremiyetini alasın ben buna hazır değilim ben o şekilde arkadaşın olmak istemiyorum diyebilen insan çok önemli olgun bir insandır şimdi paldır ködür mahremiyetime alıyorum ve ondan sonra kırılgan hale geliyorum yani artık senin her daralışını kontrol etmen lazım bakman lazım neyi konuşacaksın ne kadar konuşacaksın bir de farkında olmadan da size bir sorumluluk yüklenmiş oluyor evet yani seni diyor mahremiyetimizi aldık sen, seninle her şeyi paylaşıyoruz diyor sen evet. nasıl bunun sorumluluğunu almazsın demeye evet. başlıyor. ve Türkçe'de biliyorsa dost diye bir kavram evet var. ve bunun türküsü de var evet. dost dost diye bildik şimdi o bakımda Enteresan bir şekilde incindiğim zaman azılı bir düşman olabiliyorum sana ve öyle bir inciniyorum ki yüzüne de söylemiyorum. Ahamış gibi arkadaşlıklara giriyorum ve bir gün hiç umut etmediğim bir yerde senin canını yakacak bir durum. Bir var. şeyler yapabiliyorum ve bu tahmin ediyorum yakın arkadaşlıklarda olabilir eğer bilinçsiz sağlıksız bir durum varsa ilişki kurulması evet bilinçsiz. yani o noktaya gelinebileceğini düşünüyorum çünkü siz az önce bir tanıklık meselesinden bahsettiniz yani arkadaşım bizim için gerçekten tanık olduğundan hayatımızı gözlemleyen, bizi dinleyen güvenen bir noktada olduğundan bahsettiniz ve insan içini dökecek bir yer arıyor içinizi dökmeye başladığınız anda da sizi kuşatan bütün o kalkanlardan sizi koruyan her şeyden sıyrılmış bir şekilde içinizi dökmeye başlıyorsunuz ve biri bunu kötüye kullandığı zaman bu olabilecek en kötü şeylerden biri Yani evet. ve o zaman diyorsun ki yani güvendiğim dağlara kahyadığı... kahya ve acı olan ne biliyor musun şimdiden sonra kimseye, kimseye içimi açmayacağım kimseye sürgümü vermeyeceğim <gülüyor> tavrı içerisinde ketun birisi olabilirsin ve bunu da bilinçli yapmazsın ve düşün böyle birisi evlendiğin zaman eşini dahi iç dünyasına almıyor. Rollerle yaşamaya başlıyor. Yani 16'sında öldü, 70'i de gömüldü diyen insanlar işte bu tip arkadaşlıklar yapıyorlar. Ve çok acı bir şey. Çok acı hocam. Çok acı. Şimdi bir tehlike de şu. Yani bazı insanlar diyor ki hocam çok arkadaşım var ama bilmiyorum böyle bir, yalnız bir yalnızlığım var. iç dünyam var <gülüyor> diyor. Ben e, hayatımın değişik zamanlarında bunu yaşadım, yani etrafımda çok insan var, konuşuyorlar, Aha. konuşuyoruz falan. Abi içimden hüngür hüngür ağlamak geliyor, o öyle bir yalnızlık duyuyorum. Bunu özellikle Amerika'da yaşamımın değişik durumlarında hissettim. Bütün yapmak istediğim, gidip Aşık Veysel'in türküsünü <gülüyor> koymak, oturmak, ağlamak, ağlamak, ağlamak. Şimdi. Benim özümle ilişkimi koptu. Evet. Bunları anlatmam mümkün değil oradaki Tabii. kişilere. Onlar yabancı. O benim o özümle ilgili ilişki kuracak durumda değiller. Ve o zaman farkına vardım ki ya kişinin kendi özüyle ilişki kurması, merhaba demesi, o iç yalnızlık meselesi, kendi arkadaşın olabilme, dost olabilme, kendi dostun olabilme meselesi çok önemli. Ya hocam çok özel bir şey söylüyorsunuz orada ben yalnızlık yaşanabilecek en kötü şeylerden bir tanesi. Hele kişinin kendi içinde yalnız kalması durumu olabilecek en büyük yalnızlık. Yani etrafınızda insanlar varken o yalnızlığı yaşamanızı sağlayan sizin kendinizle ilişkinizin olmaması durumu. He. Ve bu, bu koptuğu zaman tekrar inşa etmesi de hakikaten ciddi bir zorluk. Evet. Ee, insanlar onun depresyonuna girdiği zaman çok uzun sürede neyin depresyonunu yaşadığının da farkında olmuyor ve o sıkıntı içerisinde devam ediyor hayatındaki bütün ilişkileri berbat edip bütün binaları yıkana kadar ve ondan sonra ancak dönüp bir içeriye bakma şansı olabiliyor ama işte arkadaş sizi böyle durumlarda ayakta tutabilecek olan kişi Orada, Siz evet. orada farklı bir kültürün içerisinde bir yalnızlık yaşarken bunu anlayabilecek birisi yok tabii ki etrafınızda. Evet. O başka bir şey. Yani evet. e, Bunların kültürel boyutları da var diye düşünüyorum. Evet. Adnan Bin Yazar'ın bir öyküsünde şöyle bir sahne yer alır. Ee, i̇şte bu Güneydoğu Anadolu'da Diyarbakır yöresinde e, kadın bakar, bakar, bakar der ki ey oğul. Sen ölmüşsün ama ağlayanın yoktur. Müthiş bir şey. Müthiş bir şey tabii. Yani, yani. bu müthiş bir tanım. Hakikaten Sen ölmüşsün ama ağlayanın yoktur. Şimdi e, bu bilinç yani kendi özünün farkına varma. Zaten bu ergenlikte fa olan bütün süreçler yaşam müthiş bir nizama sahip. Hepsi senin kendinin farkına varmayla ilgili Aha. fırsatlar veriyor. İşte aile sohbeti o sırada onun farkına varışını vitaminleri olacak ya. yavaş yavaş böyle destekleyecek. Kendinin farkına vardığın ve özünü gördüğün zaman o zaman sen aynı dedeğin söylediği gibi kiminle arkadaş olacağım konusunda bilinçli olmaya başlarsın. Aynen Zaten öyle. çeker, o şekilde çeker. Ya hocam şimdi bakıldığı zaman ilişkileri benzerliklerin oluşturduğu bir gerçek. Yani ilk kurguyu o benzerlikler yapıyor. Benzer şeylerden hoşlanma, ortak şeyleri yapmaktan keyif alma, birlikte zaman geçirmekten hoşlanma, konuları konuşmak için ortam sağlanması falan ama uzun vadede yaşamasını sağlayan ortak değerleri paylaşma noktasında oluyor. Şimdi ben de öyle bir şeye bakıyorum, adını vermeyeceğim ama şimdi bu sosyal paylaşım siteleri çıktı ve bu sosyal paylaşım sitelerinin çıkmasıyla birlikte herkes eski arkadaşlarını bulmaya başladı. İlkokul arkadaşları, işte yaşadığım mahalledeki bilmem kimler, onlar bunlar falan filan ilk anda ben de çok büyük bir heyecan duydum. Gerçekten büyük bir heyecan duydum ve bu sitelere girdim yazışmaya başladık işte konuşuyoruz falan filan tamamen sanal bilgisayarın üstünden 10 cümle sonra 15 cümle sonra karşı taraf öyle bir şey söylüyor ki ya da birkaç gün sonra ya da bir zaman sonra ha diyorsun ya işte ben bu adamla bu yüzden görüşmüyordum şimdi hatırladım diyorsun <gülüyor> silmişsin o ana kadar kafandan ve o adam senin hayatından çıkmış böyle bir şey olmasaydı belki hiçbir araya gelmeyecektin evet. bu ortamı bir daha hiç paylaşmayacaktın ve orada evet. diyorsun ki Evet bak hala aynı yerde, hala aynı şey, hala aynı şey söyleniyor ve ben evet. ben ben bunu paylaşamıyorum. Evet ve ona takılıp kalma sana yazık olur, yaşama yazık olur. Tabii, tabii, Senin ben, çocuklarına, şimdilik arkadaşlarına yazık öyle. olur. Aynen öyle, öyle bir beklentim de yok. ve Ama şunu anlayabilmek, bunu görebilmek bana çok iyi geldi. Evet. diyorum Bu yüzdenmiş, ben yoksa bu arkadaşlığı devam ettirirdim. Evet. Bu yüzden devam etmemiş o. Evet. Programa evet. geçen sene evlerde konuk olan Celal Kadri Kınıoğlu bir şey söyledi hatırlıyor musunuz onu dedi ki arkadaşlar sizin kişisel tarihinize yolculuktur dedi. O arkadaşla kendi geçmişinizi yaşarsınız dedi. İşte lise arkadaşınızla bir arada olduğunuzda liseli çocuk olursunuz. Evet. Üniversitedeki arkadaşınızla birlikteyken üniversitede olursunuz. Daha küçüğüyle daha küçüğü ama sonra zaten işte o dedemin dediği gibi 3-5 tane sağlam kalıyor zaten. Evet. Ee, iki tane fikir <gülüyor> paylaşmak istiyorum bir tanesi bu Amerika'da başıma geldi yani benim bir arkadaşlık anlayışım varmış ve bir kalıbı varmış yani esas itibariyle ee, ve <gülüyor> bir doktora programında İngiliz ee, Brian şimdi hatırladım e, gittim çocuk merak ediyor tabi bu kimdir nereler falan sanırdı Are you from Türkiye falan diye geldi böyle. <gülüyor> evet Türkiye'denim. Yemek yiyelim, tamam. Herkes kendi cebinden veriyor. ulan diyorum, yemeğe davet etti kendi cebimizden. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> tamam bağlaştık oldu. Beş gün üst üste ve dinmiyor. Ben bana soru soruyor, hoşuma gidiyor. Anlatıyorum, aha hı -hı diyor. Sonra bu adam beni davet etmemeye başladı ve neticede bir gün sordum dedim Brian mesela gücendirdi mi falan? Niye dedi? dedim. Emre'den davet ediyordun şimdi etmiyorsun. Daha önce ben davet ettim. Yok, arkadaşlara gideceğim falan dedi. Yok dedi. Nereden çıkardın dedi. davet ediyordum gelmiyorsun. Aa doğan dedi. Sen de ben çok benzer düşünüyoruz dedi. Ulan manyak. Yani ben öyle bir memleketten geldim ki kafa dengi denilir mi artık hiç ayrılmazsın. Öyle bir şey içerisindeyim. Halter içerisinde kaldım. Düşündüm, düşündüm Sonradan e, benim süpervizöre getirdim dedim ki Brian böyle Hı -hı. bir şey söylüyor haklı dedi. ben dedim bir yani nasıl haklı olabilir? Sen dedi doktora programında değil misin? Araştırma yapmayacak mısın? Tez yazmayacak mısın? Senin gibi düşünenlerle hep beraber olduğun zaman ufkun nasıl genişleyecek? Araştırma konusunu nasıl bulacaksın? Ve orada şunu farkına vardım demek ki insanlar birbiriyle hem fikir olmayarak ve e, dürtükleyerek gerçeği arayış içinde arkadaşlıklar kurabilirler. Bu çok önemli bence. Ve böylelikle yeni bir arkadaşlık kalımı oluştu benim kafamda. İkinci bir şey de söyleyeceğim aklıma geldi. İş hayatında acaba işverenler iş hayatında arkadaşlıkların oluşmasının önemini kavramışlar mı? Yani o iş yerinde insanların temel değerler üzerinde birbirleri işi kurup merhaba demelerine önemsiyorlar mı? Çünkü benim bildiğim kadarıyla bu o kurumun çok önemli bir sermayesi. Avantaj oldu değil mi kurum için hocam? Hem de nasıl müthiş bir sermaye Peki, farkında olan için. Şimdi sizin söylediğinizden yola çıkarak ben şunu söylemek istiyorum. Ee, eğer bu insanlar gerçekten arkadaşlık yaşamanın sorumluluğunu ve gerçekten arkadaşlığının ne olduğunun bilincindelerse o zaman o iş yeri için bir avantaj olduğu fikrine katılıyorum. Fakat arkadaşlık ilişkisi yönetilemeyen bir ilişki ise bu insanların hayatında, o insanların arkadaşlığının işe de zarar verebilecek konulardan bir tanesi olduğunu düşünüyorum hocam. Kesinlikle. Yani arkadaşlığı bir denetleme, kontrol etme evet. ve e, bu süreç içerisinde e, benim dediğim olacak çünkü ben senin arkadaşınım tavrı Aha. içerisinde olma durum varsa e, veya da benim mevkim seninkinden daha yüksek... Aha benim düşündüğüm şekilde arkadaş şekilde bir tavır Tabii. içerisindeyse o zaman gerçek arkadaşlık yok orada. Ee, yani bu ben işte buna gönül gereksinmesi diyorum esas itibariyle. Akıl gereksinmesi tamam. ve gönül gereksinmesi. İkisini birleştirdiğin zaman çok güzel oluyor esas itibariyle. O bakımdan yani o konuda bir bilinçlenme son derece önemli. Ve şu bence Mesela diyelim ki sen ve ben. Sen bir kültürden gelmesi, arkadaşlığın bir kalıbı var, arkadaşlık nasıl evet. olması konusu konusunda tam anlamıyla kalıplanmış durumdasın. Ben başka bir kültürden gelmişim, arkadaşlığın bireysel, özel, özgürlük getiren bir şey olduğunu düşünüyorum. <gülüyor> Aramızda hemen çok kısa zamanda anlaşmazlıklar çıkar. çıkar sen oraya. tahmin ediyorum küsmeye başlarsın. Hem küserim hem beklentilerim çok yüksek. Bunları karşılayamazsınız hocam yani. Evet. Ben ben sıkılmaya başladım. Öf boğazımı sıkıyorsun sen benim. Böyle bir tavır içerisine girmeye başlamak zaten. Evet. Ee... bir ara verelim. Ondan sonra devam edelim. Zekli oluyor abi değil Çok mi? Çok zekli oluyor. Değerli diyanlar zekli oluyor değil mi? Kısa bir aradan sonra devam edeceğiz. Final dergilerinin sunduğu Doğan Cüceloğlu ile insan insana programı devam edecek. CEO bu haftaki konuğu Hava CEO'su Erkan Akdemir. Mobil iletişim sektöründe artan rekabet kullanıcılara nasıl yansıyor? Türkiye diğer ülkelere kıyasla hangi seviyede? Teknolojik imkanlar hangi boyutlara ulaşacak? Vergilerin düşürülmesi sektörü nasıl etkiler? Murat Sabuncu ve Ralf Ates soruyor. Erkan Akdemir yanıtlıyor. CEO Club bugün saat 22'de SkyTurk 360'ta. Final dergilerinin sunduğu Doğan Cüceloğlu'yla İnsan Insana programı devam ediyor. Evet, sohbetimiz devam ediyor. Umarım siz de bizim kadar zevk alıyorsunuzdur. Polat'cığım. Hocam şimdi benim son yıllarda geldiğim yer şurası oldu arkadaşlık ilişkisiyle ilgili. Gereklilik taşıyan arkadaşlık ilişkilerinden hakikaten çok uzaklaşma isteğiyle yaşıyorum. Yani işte efendim beni sık sık aramalısın. Birlikte sık sık zaman geçirmeliyiz. İşte önce şöyle yapmalıyız sonra şöyle yapmalıyız. Arkadaş arkadaşa bunu yapar gibi özgürlükten uzak ve belli kalıpların içerisinde yürüyen ilişkiler benim için sürdürülemez ilişkiler haline geldi. Çünkü içim sıkılıyor. Yani bu sadece benim için de böyle değildir. Bir dünya insan için de bu böyledir. Zamanımız çok sınırlı. Gerçekten insanların zamanı çok azalmaya başladı. Benim Kendim için geçirebildiğim zaman dilimi çocuk sahibi de olduktan sonra gittikçe azalmaya başladı. Çünkü o süreleri de çocukla paylaşmaya başlıyorsunuz. Hep birlikte evet. bir şey yapalım noktasına geliyorsunuz. Evet. Orada bir birliktelik oluşturmaya çalışıyorsunuz ve o zaman yani 3 ay sonra da görüşsem gözüne baktığım anda kaldığımız yerden devam edebildiğim insanlar sadece arkadaşım olmaya başladı. Yani. Ya sen de hiç aramıyorsun bilmem ne etmiyorsun diyen insanları ne arayasım geliyor ne birlikte olasım geliyor. <gülüyor> Ve bu o kadar yaygın ki bizde yani efendim arkadaş dediğin arar diyor. E arkadaş dediğinin hali yoksa vakti yoksa arayamaz. Ayrıyeten bu telefonlar çift taraflı çalışıyor. Yani hem arama yapabiliyorlar hem arandığında cevap verebiliyorlar. Ve bunlar yaygın hocam. Evet. Evet bu e, bence bir dünya anlayışının e, yolculuğu hı hı. ve e, şimdi ileride de zannederim bu kavram e, sık sık gelecek. Kendi yaşamında var olma evet. diye bir kavram üzerinde duruyor. Şimdi şu anda seninle bir televizyon programı oluşturuyoruz ve devam ediyor. Şu anda sen konuştuğun zaman o konuşmanın içinde ne kadar varsın? Polat doğru olarak ne kadar sen hakikaten kendin olarak konuşabiliyorsun? Doğan Cüceloğlu olarak ben burada ne kadar kendim olarak konuşabiliyorum. Diyebilirsiniz ki başka nasıl konuşulabilir ki? O bizden beklenenler efendim beklenildiği şekilde konuşacağız. Hı hı. Ee, böyle şu olur mu olur mu? Gayet tabii beklenenler sosyal bir yaşamın, anlamlı bir yaşamın parçası. Ait olma yönü çok önemli ama esas bunun tadı kendin olmaktan geliyor. Onun için bir arkadaşlık eğer bir kalıp olarak getiriyorsa uh -huh. arkadaşlık budur arkadaşım. O zaman sen diyorsun ki peki ben neredeyim burada? <gülüyor> Tabii canım. Umurumda değil lan sen nerede olman? Arkadaş dediğin böyle, böyle böyle böyle böyle olur. Bu şekilde olacaksın. O zaman bu işin zevki kalmıyor. Hapishane gibi bir durum ortaya çıkıyor. O nedenle kendi yaşamında var olmayı seçimleriyle yapan insana şahsiyet diyorum. Aha. Onun için iki şahsiyetin arkadaşlığı başka bir şey. Başka bir şey tabii ki canım. O, evet. o, onun gerçekten bir zenginleştirici o, tarafı var. Tabii ya. Üstelik de o gerçek bir arkadaşlık. Yani tabii şimdi şu yanlış anlaşılıyor bunu seyircilere de söylemek istiyorum. Arkadaş her halükarda sizin yanınızdaki adam demek değil. Aynen öyle. Yani sizinle her an aynı fikirde olan insan demek değil. Benim inandığım şey şu. Evet sen farklı düşünüyorsun, ben farklı düşünüyorum. Senin fikrini de kabul ediyorum. Burada benim fikrim de var. Ama bununla beraber senin yanlış olduğunu ve zarar göreceğini düşündüğüm bir şey varsa bunu da söylemekten çekinmeyeceğim yerdir arkadaşlık. Ya kardeşim bak sen bunu yanlış yapıyorsun. Bunu şöyle şöyle yapsan senin için daha iyi olur diyebileceğim noktadır arkadaşlık bence. Yoksa yani. sadece arkadaşız diye yanlışıyla eğrisiyle doğrusuyla işte doğamda öyledir. Biz de onu öyle kabul ettik noktası. Yani bana çok arkadaşça gelmiyor. Çok da normal de gelmiyor. Yani insanın böyle bir ilişkiyi çok uzun süre devam ettirmesi de mümkün değil. Düşünseniz aklınızdan bir şey geçiyor ve bunu ya biz arkadaşız söylemeyelim diye yutmaya devam ediyorsunuz. Evet ve ee bu yaşamı zenginleştirme yerine fakirleştirmeye tamam. doğru. Ee, yani bir tarla düşün. Çiçekler birbirinin tıpkısının aynısı. Aha. Şöyle baktığın zaman. Başka bir tarla düşün. Ay, rengar renk. Şimdi e, Kişinin kendi yaşamında var olmasına izin veren ilişkilerde senin arkadaşlarının birbirinin tıklısının aynısı olmaz. Olmaz. Ama hepsi birer şahsiyet olur. Aynen öyle. Onun için arkadaşlarına baktığın zaman derim ki ya Polat'ın arkadaşlık bahçesi çok tatlı, çok zengin. Çok zengin. Hı hı. Ama her birisi kendine özgü bir çiçek. Öyle görürüm yani. Aynen öyle. Şimdi e, ya burada da bu e, şey hoşuma gitti. Beş yaşındaki oğlan çocuğu. ...arkadaşıyla oynamak isterken... ...annesi gözlüyor böyle... ...çocuk götürüyor taşı veriyor... ...öbür alıyor böyle... ...pis taş diyor atıyor... ...başka bir şey buluyor... ...arkadaş olmak istiyor yani... ...onu alıyor... ...hah diyor bilmem ne yap... ...su falan... ...annesi kıpır kıpır... ...en nihayet... ...diyor kötü bir arkadaştı değil mi diyor... ...yani diyor şöyle yaptı böyle yaptı falan filan... ...hoş birisi değildi... ...kötü bir arkadaştı değil mi diyor... ...anne... O benim arkadaşım. O da benim kötü arkadaşım diyor. Şimdi, <gülüyor> <gülüyor> burada biraz ergenliğin başlangıcı da olabilir. Gençim 5 yaşında ama netice itibariyle bağımsız olma durumu da var. Yani Hı -hı. sen karışma diyor ya. Be, o da benim kötü arkadaşım ya. Yani ama yani her birisinin şahsiyet olma hakkı var. var, var. Kendi kalıbını bana empoze etme tavrı da var. <gülüyor> Ve böyle bir bakış tarzı içerisine girdiğin zaman... Ne kadar bu müthiş bir, bir zevk getiriyor hocam? Müthiş bir müthiş. özgürlük getiriyor. Ben bir şey daha sormak istiyorum. Yani eee Hadi yani buldun de... bakalım sor. Tabii ki tabii. <gülüyor> Aman hocaydım şey bu soralım şimdi. Evet. Hocam, i̇yi ki soruyorsun. Bu... Teşekkür ederim. Ve güzel sorular soruyorsun. <gülüyor> sağ olasın. Bunda Buna sağ olsun. Bunda da tanıklık yapmak isterim. Abi, teşekkürler. Hocam çok konuşulan konulardan bir tanesi de kadın erkek arkadaşlığı. Yani kadınla erkek arkadaş olur mu olmaz mı? Evet. Olursa nasıl olur diyor. Çünkü Türkçede de bir söz var ateşle barut bir arada olmaz diyor. Yani Türkçe bir şekilde kadınla erkeğin arkadaş olacağını pek kabul etmiş noktada değil diye düşünüyorum ben. Siz ha. ne diyorsunuz hocam? Of Polat. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi 26 yaşında Amerika'dayım. Aa, ben Türkiye'de silifke ortamından yetiştim. Normal e, Türk gözlüğüyle bakıyorum. Baktığım zaman ne görüyorum, anlıyorsu. Şimdi kampus'ta yürüyorum kız, 22-23 yaşında. Hey Dog'un dedi beni çağırdı. Aa, dedim herhalde ben miyim dedim yes yes dedi. Hoşuma gitti. Yalnızın bir ay olmuş daha gideri. Aa, Vardım falan. Ee, işte o da geldi böyle. Ee, sen dedi Türkiye'den misin dedi. Yes dedim. Sana dokunabilir miyim dedi. İlk aklıma gelen şu oldu dedim. <gülüyor> Allah karibanı görür. Yani öyle bir duygu içerisinde. <gülüyor> Şimdi e, Evet yes dedim. Dokun. Dokundu böyle. İlk dedi Türkiye'den tanıdığım sensin. Onun için dokunuyorum dedi yani döneceğim dokun dokunabildiğin kadar içinden böyle geçiyor ondan sonra döndü hey George George diye birisini çağırdı Aa, ona onu niye çağırıyor <gülüyor> bana izah etti dedi ki George dedi nişanlı o da dedi Türkiye'den ilk defa birisiyle tanışacak onun da dokunmasını istiyorum dedi. <gülüyor> şimdi öyle bir tuhaf oldum ki kızgınlık var utanma var kendi kendimi ayıplama var Böyle bir keşif içerisinde Allah Allah falan şeklinde ve ben 26 yaşında bir kadının da insan olarak bakılabileceğini ve onun sana bir insan olarak bakabileceğini öğrendim. Ve bu sık sık başıma geldi. Ben sık sık bunu yaşadım 25 yıl orada yaşadım sonra geldim burada Bostancı'da sabahleyin yürüyorum. Ee, bir bayan geliyor sağın altı buçukta falan i̇şte alışkanlık haline gelmiş geçerken günaydın dedim döndü pis terbiyesiz dedi <gülüyor> şaşırdım bir döndüre yani e, insan erkek insan kadına insan insana günaydın dedi öyle görüyorum ben ama herifin biri bana günaydın dedi oluyor bu şekilde kınayabilir misin kınayamazsın Yo. onun için bizim farkına varmamız lazım ki İnsan insana konuşabilecek bir toplum oluşturmak hakikaten bir bilinci gerektirir. Peki hocam. Bu e... yolda ilerlediğimizi hissediyorum ben. Farkına vardıkça e, bu yolda bir gelişme oluyor. Peki hocam. E, ya yani programı kapatmak üzereyiz. Sizin bir öneriniz var mı hocam? Bu arkadaşlık konusuyla ilgili söylemek istediğiniz herhangi bir şey var mı? Var. Değerli izleyenler, arkadaşlık konusunda konuştuk. Sizden bir ricam var. Benim ve Polat'ın ricası şu. Bugün bu programdan sonra lütfen beş arkadaşınıza telefon edin ve deyin ki ilk arkadaşımsın, iyi hayatımda varsın, benim için önemlisin, benim hayatımda olduğun için ve sen kendin olduğun için teşekkür ederim. Lütfen bunu yapın. Evet değerli izleyenler bir programın daha sonuna geldik. Polatçı teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim hocam. Önümüzdeki hafta buluşmak üzere efendim. Hoşçakalın. Altyazı